baş yaşam için teknoloji. Merhaba. Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dehan'ın aktardığına göre ilçeye bağlı Yeşilyurt ve Belenören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar gün boyunca sürdü. Yangının büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen helikopter de havadan müdahale etti. Yangın gece boyunca devam etti ve sonunda kontrol altına alındı. 2014 ve 2017'de de aynı şekilde yangın çıkmış. Her iki yıl 20 hektar orman yanmıştı. Henüz bu yıl için açıklanan bir rakam yok ancak hasarlar ne acaba merak ediyoruz. Nallıhan Turizm Gönülleri Derneği Başkanı Mustafa Bektaş, Nallıhan'ın ve Beypazarı sınırında 1800 hektar Akdeniz bitki örtüsüne ait Kısılçam Ormanı'nın olması ilginç bir durum diyor. Nallıhan Göynük Yolu üzerinde bulunan Beycik Köyü'nün bulunduğu bölgede 1000'e yakın Anıt Karaçam topluluğu var ve yaşları 390 ile 420 yıl arasında değişiyor. Buralarda orman işletmesi tarafından kesim yapılması öngörülmüşse de köylülerin tepkilerinden dolayı vazgeçildiği söyleniyor. Karacısu köyü Duranlar Mahallesi'nde ise 400 ila 430 yaş arasında yüze yakın görkemli karaçam ağacı var. Sarıçalı Dağı'nda ise 250 ila 1071 yaşları arasında anıt ağacırın yanı sıra 7,5 metre çevresi olan 570 yaşında bir fındık ağacı var. İnanılmaz. Ne yazık ki derinleşen iklim kriziyle acaba daha Ne değerlerimizi kaybedeceğiz? İnsanların bir an önce karbonsuzlaşan bir ekonomiye, bir türetim ekonomisine geçmesi gerekiyor. Türetim.org adresinde konuda daha fazla bilgi alabilirsiniz. Tekrar ediyorum, türetim.org. Acaba daha bu anıt ağaçları kaybetmeden neler yapabiliriz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların Kanal İstanbul'a bakışını değerlendirmek için Bir Kanal İstanbul anketi düzenledi. Ankete katılarının %63,2'si faydalı olmayacağını, %67,1'i ise İstanbul'un acil sorunlarından biri olmadığını belirtti. Halka rağmen halkın istemediği şeyleri yapmanın bedeli genelde zaman içerisinde çıkıyor. Bakalım bunun bedeli ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan St. Petersburg şehrindeki Balık ve Yavan Hayatı Araştırma Enstitüsü biyologları Biri yaklaşık 50, diğeri 30 ve 20 kilo olmak üzere 3 suvanet, timsah kapan kaplumbağa yakaladı. Araştırmacılar kaplumbağaların 40 ila 80 yaş aralığında olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Bunlar da anıt kaplumbağa. 3 kaplumbağa fotoğrafları çekildikten sonra nehre geri bırakıldı. Ülkemizde de ilginç hayvan türleri var. Kulakları diğer kirpilere göre daha uzun olarak bilinen ve avlanmaları tabii ki yasak olan uzun kulaklı çöl kirpisi. Nerede görüldü dersiniz? Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Hevsel bahçelerinde. Fotoğrafçı Mehmet Mahsum Süer tarafından görüntülenen bu uzun kulaklı çöl kirpisi açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor. Ukrayna, Muhallistan, Pakistan ve Libya'da rastlanıyor uzun kulaklı çöl kirbisini. Türkiye'de de Suriye sınırına yakın bölgelerde yaşıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şubesi'nin 26 yaban keçisinin öldürülmesi için açtığı ihale Erzincan İdare Mahkemesi tarafından bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasak denilerek durduruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Erzincan şubesi. 26 adet yaban keçisinin kotalarının avlattırılması işi için 3 Temmuz 2020 tarihinde ihale açmıştı. Salda için Türkiye grubunda yer alan veteriner hekim Asgar Altınöz'de Erzincan İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talebiyle başvurdu. Dehan'ın haberine göre başvuruyu görüşen mahkeme, nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşam ortamlarının korunması esas ve bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasak diyerek, maddelerin ihlal edildiği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Su ürünleri kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya 15 Eylül'de başlayacak av sezonuyla ilgili tahminlerini anlattı. Bu yıl palamut bol olacak, Türk halkı palamutla doyacak, hamsinin ise az olacağı düşüncesi hakim diye konuştu. Duvarın aktardığına göre Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya Balıkçıların yeni sezona hazır olduğunu iddia etti. Balıkçılık yapan teknelerde ortalama 20 kişi çalışıyor. Yani Özkaya geçen sezon Covid-19 salgını nedeniyle balıkçılar av yasağından 20 gün önce avlanmayı bırakmak zorunda kaldı. Tekne sahipleri kişilerin sağlıklarını daha değerli gördükleri için avlanmaya devam etmediler dedi. Acaba bu 20 gün önce bıraktıkları için mi balık bollaştı? Zannediyorum öyle. Balıkçıların geçen yıl çok fazla kayıp yaşamadıklarını vurgulamış Özkaya. Lokanta ve restoranlar kapalı olduğu için balık satamayan küçük balıkçılar sıkıntıya girdi diyor. Özkaya geçen sezon yaklaşık 460 bin ton balık yakalandığını, aynı dönemde 1 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldığını belirtti. Söylemekte fayda var. WWF Türkiye dünya genelinde balık nüfuslarının %33'ünün Aşırı avlandığına, 59'unun limitlerinin sonuna geldiğine ve son 10 yıl içerisinde deniz balıkçılığının düşüşe geçen bir grafik izlediğine dikkat çekti. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecektir diyoruz. Esankal Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan.